94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. Ee, Yürümek Durmak e, zıt ikilisinde dördüncü programdayız. Ee, devam ediyoruz. Evet en son kitle ve iktidarda e, kalmıştık. Elyas Kanettin'in orada durgunluk bölümü var. Evet. Durgun kitilerden bahsediyordu. E, bu kitilerden hepimiz de aşina oldu. Tiyatro örneğini veriyor mesela. Burada insanlar gelip koltuklarına oturuyorlar ve orada hepsi iyi güdülen bir sürü gibi hareketsiz ve sonsuz bir sabırla otururlar. Gösteriye gösterilen kendiliğinden tepki kıstıdır. Alkışların bile diyor önceden belirlenmiş bir zamanı vardır. ...genel olarak insanlar ancak alkışlamaları gereken yerde alkışlarlar. Kesa konserlerde de öğretir mi? Evet, öyledir konserlere ya. de örnek vermiş aslında. Biraz klasik müzik konserleri evet. gibi geldi bana. Böyle Özellikle Hard rock öyle. konseri gibi değil yani. Gençler işte headbang <gülüyor> yapıyorlar vesaire. Burada da dinleyicilerin işte hareketsizliği ile kendini onlara dayatan aygıtın patırtısı arasındaki zıtlık... ...konserlerde bahsettiğimiz konserlerde daha da çarpıcıdır. Burada her şey izleyicilerin kesinlikle rahatsız edilmemesi üzerine kurulmuştur. Hı hı. Her harekete kaş çatılır hmm falan. Her ses tabudur. Dur. Değil mi, dur. Hmm, dur. Dur. dur. dur? Dur. Müzik sürekli dalgalanan çok çeşitli ve yoğun duyguların ortaya çıkmasına neden olur. Orada bulunanlar bunu hissetmeli ancak her türlü tepkinin dışa vurulması yasaklanmıştır. İnsanlar sanki hiçbir şey işitmiyorlarmış gibi kıpırtısız otururlar. Evet. Burada bir durma hali, durgunluk halini güzel, çok güzel örnekler vermiş bence Kanetli. Evet. E, ayrıntı yayınlandan çıktığında hani belirtelim. Bunun tabii alternatifi var mı? O da tartışılası bir şey. Hani herkes istediği tepkiyi verse ne olur orada? Evet. İşte tek, <gülüyor> o zamanlı bir kapovani olarak. Kapovani olur. <gülüyor> <hakikaten>. <gülüyor> Sanata bakalım biraz sanatta durma ya. Bakalım efendim sanatta da e, şunları düşündürdü e, bana e, durma özellikle eylemi e, plastik sanatlarda e, resimde heykelde Mimaride hatta e, durma üzerine kurulu bir şey söz konusu e, duran hatta dışarıda hareketli olan şeyi de e, resim ve heykel durduruyor hı hı. E, moderne geçtikçe bunların da hareketlileri var belki özellikle heykelde hı hı. bazı mekanizmalar belki ama genelde e, durdurma söz konusu ama müzik ...yürüyüp giden bir şey... Hı hı. Ee, ...tabii sinema... Ee, tabii, ...görsel sanatlar üzerinde evet, değil yani mi? Evet yani fotoğraf ve resmi bir kenara koyduğumuz zaman... ...her ne kadar yürümeyi ve hızı ifade eden bir resim fotoğraf bile olsa... ...o anda durduruyor... Hı hı. ...ama sinema hep hareket halinde... Sonra durma performansları aklıma geldi benim mesela Marina Abramovic'in özellikle Ulay'la birlikte bazı performansları ki Twitter adresimizde görsellerini kullanırız kamusla güreş Twitter adresimizi de hatırlatalım tekrar. Rest Enerji diye 1980'de yaptıkları bir çalışma var bu özellikle durmadıkları an büyük tehlikelerin de doğacağı arada bir ok ve yayın da olduğu bir durma performansı. Keza The Space In Between diye bir çalışma var ee, orada sadece durdukları halde ama bu çırılçıplak bir duruş ee, o sadece durmanın bile e, rahatsız ettiği bazı insanları ya da edebileceği e, düşüncesinin ön plana çıktığı bir çalışma. ...keza... ...Ritim Zero diye... ...1974'te çok etkileyici bir... ...performansı var Abramovic'in... ...gene böyle... ...yarı çıplak üstü çıplak bir yerde... ...hiç kıpırdamadan duruyor... ...ve bir masanın üstüne... ...çeşitli objeler koymuş... ...işte gül var... ...efendime söyleyeyim... ...jilet var, tabanca var, aha, aha. tahta var... ...bir şeyler... Bununla, ...bunlarla sanatçıya istediğinizi yapabilirsiniz... ...gibi bir ibare de yazıyor... Bu saatlerce duruş esnasında önce hani sadece gidip ona dokunan, yanağına okşayan, öpen gül verenden, jiletle üstünü çıplak vücudunu çizene kadar ilerleyen davranışlardan en sonunda biri tabancayı eline alınca sanat galerisi sahibi... Hmm. E, Durduruyor e, performansı. Olmuş. Bu biraz evet Zimbardo deneyini de hatırlattı. İlk programı da hatırlattı. Durdurulmak, durdurmak da gerekiyor. Evet bazen. Yani, dedi, durana her şeyi yapabilmek e, hmm. durumu da söz konusu. Keza Ulayla Abramovich'in ayrılışı da yürümek ve durmak üzerine. E, evet o da muazzamdır evet, değil mi? Kurulu bir Çin performans miydi? Evet. Çin Seddi'nin bir ucundan biri, öbür ucundan diğeri yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Birleştikleri noktada. O kadar noktada. uzun ki affetten yürüyorlar, <gülüyor> yürüyorlar, yürüyorlar, hala yürüyorlar. Ve sonra duruyorlar, <gülüyor> öpüşüp ayrılıyorlar. Böyle performanslar var. Onun dışında küçük, bazı noktalar paylaşılabilir Durmakla ilgili ee, Gene kolektif yayınlarından basılmış Maurizio Lazzarotto'nun e, Marcel e, Duchamp Ve İşin Reddi diye bir kitabı var Orada e, özellikle Duchamp'ın e, Hareketin ile e, Durağının estetiği Arasında e, yaptığı Bir eserden kahve değirmeninden Bahsediliyor gene twitter'da paylaşırız evet. Görselini çünkü Fütürist Hareket bir hareket söz konusu resmi <gülüyor> hareketlilik katılmış olabildiğince kübiste ise duranlık var sanki bu ikisinin arasında bir eser gibi kahve değirmeni ilginç de bir eser evet, evet. Keza e, Suzy Hoç'un ismini çok sevdiğim 5 yaşındaki çocuk bunu neden yapamaz? E, Hayalperest yayınlarından basılan e, kitabında da e, Rene Magritte'in Durmuş Zaman e, adlı e, eserinden bahsediliyor. Onu da paylaşırız Twitter'da. Burada da aynen e, kitaptaki ifadeyi paylaşıyorum. Rene Magritte zamanı. ...tuhaf ve İslam dışı bir şekilde durmuş bir şekilde tasvir eder bu tabloda denmiş. Hmm. Ee, aslında Fransızca ismi hançerlenmiş akıp giden zaman. Ama buna İngilizce'ye çevirirken kısaltarak durmuş zaman hmm. e, diyorlar. Ee, i̇şte bu sanatın durdurma hali aslında önemli. Bir de edebiyattan Beckett geldi benim aklıma. O ee, ilginç bir örnek. Evet. evet tiyatroda çok kullanıyor e, durmayı. E, benim Godoy beklerken e, aklıma gelen çok önemli bir eseri. E, konuşmalardan sonra e, biraz da e, rahatsız edici, fazla bulunabilecek böyle suskunluk durma araları var. Hı hı. Ki aslında düşündürme amaçlı yani, bir daha çok. Biliş olarak yapılıyor tabii yani. Evet. Evet. Böyle. Yani oyuncuya tırak gelmiş gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ama absürt tiyatroya alışık olmayanlar için e, trak geldiğini düşünebilirler bilemiyorum. E, şey, edebiyatta da bir, aslında yürümek ve durmakla adı geçen gerçi bir sürü hani... E, Eser var Mesela Galeano çok kullanıyor Yürüyen kelimeler Hı -hı. E, Ve günler yürümeye başladı Aa, Evet değil mi? Eser, Eser adlarında Durgun Akardı Donvar Şolohu'nun o aklıma geldi Hı -hı. E, Çok Güzelsin Gitme Dur Haldun Taner'in sen okumuşsun galiba Ay Çok da güzeldir evet Evet çok da güzeldir. Evet, durma Etmişin, hikayesinden dursun. sanattan biraz da yürümeye, yürümeye devam edelim yine. Evet. Yine kolektif kitaptan yürümenin felsefesinde hac yürüyüşleri, hac yolculuğu kısmı var. Burada bir hacı tarifi var. Bir yerlere giden diyor değil, öncelikle yurdundan uzakta yürüyendir. Burada bir yerlerden kasıt da işte hac yerleri işte Roma, Kudüs gibi kutsal yerler kutsal mabedlerin olduğu yerler Mekke falan evet, yani. uzaktaki kişidir diyor yabancıdır diyor burada bir e, hristiyan ilk her, hristiyan teologların tartışmasından bahsediyor daha doğrusu e, ifadelerinden e, bu dünyada sadece bir yolcu olduğumuzdan evimizi e, başımızı soktuğumuz bir sığınak e, sahip olduklarımız fazladan bir yük arkadaş, arkadaşları da yol üstünde karşılaştığımız insanlar olarak görmemizde fayda vardır diyor insan sürgündür bu dünyada asıl yurduna burada ulaşmak mümkün değildir diyor bir örnek veriyor aslında Cairovaklar örneği var bunlar manastırdan manastırdan Cairovak evet manastırdan manastıra yürüyen Cairovaklar bunlar hiçbirinde uzun süre kalmıyorlar en iyi örnek de bu hatta bir dönem keşişlerle hacı hmm. tartışmaları yapılıyor nasıl Çünkü... yani ayrı <gülüyor> evet ee, çünkü e, Hristiyan te, teolojisine göre e, olumlanıyor bazen e, keşişlik ve hacılık da olumlanıyor... Hı -hı. Özellikle sen Benoğan'ın bir manastırda devamlı kalmayı salık veriyor mesela. <Gülüyor> yani sabit duranlarla e, hac yolculuğuna çıkanlar arasında bir ayrışma söz konusu oluyor. Ve bunu da, bu da tartışma... Bu bizim sen Benoğan, lisesi evet, olan. Evet, evet, o. <gülüyor> Yürümekten yana değil. Evet. <gülüyor> e, orta çağda hacılıkla ilgili olarak e, bir tüzel bir pozisyon aslında. E, bu yürüyüşe çıkılmadan önce bir ayin yapılıyor. Ve halk huzurunda yapılıyor bu. Bir resmiyet çerçevesinde giriliyor buna. Ayinden sonra e, psikopos yürüyücünün asasını e, hem yürümeye e, hem köpeklere ve diğer hayvanlara karşı kendini hmm, korumasına yarayacak metal uçlu sopa ve heybesini kusuyor. Hmm, böyle şeyleri de var. <gülüyor> evet. Ritüelleri yani. Evet. Hatta bir mektup veriliyor. Ee, ...bu mektubu vermesinin nedeni de... ...manastırlarda, misafirhanelerde kalması için. Hmm. Ee, Birçok neden var aslında... ...hac yolculuğuna çıkmak için. Bu nedenlerden de bahsediyor kitapta. Ee, bir onlardan ilginç olanlarından bir tanesi... ...kefaret için... ...hacı olunabiliyor... ...bir inanan ya da rahip günah işlediyse özellikle... Ha, ...kefaretini ödemek için yürüyor... Evet ve, ...ve de itiraf ettiyse... ...bu hac yolculuğuna ile cezalandırılabiliyor... ...çünkü hac yolculukları gerçekten... E, ...günümüzdeki gibi değil yani... ...bitirici... Evet. <gülüyor> ...bir de inanç ve şefaat dilemek için... E, ...azizlerden... E, ...böyle bir yürüyüşe çıkılıyor... E, şükretmek için işte bahsettiğim bu kutsal kentlere bir de e, Compostela diye bir kent var İspanya'da. E, hı hı. Özellikle Hristiyanlar için geçerli Roma ve Kudüs'ün haricinde bu hac yerleri de ziyaret ediliyor. E, bundan bahsetmiş, ayrıntılara kitapta ulaşabilir dinleyenlerimiz isterseniz. Sadece Hristiyanlıkta değil aslında yürüme ile ilgili dinle ilgili yürüyüşler e, Tibet'te de var mesela işte Kaylaş Dağı'na yapılan bir yolculuk var 5000 hmm. metrenin üzerine çıkılıyor Doğu dinlerinde hani bu da belirgin Doğu dinlerinde mensuplar şey. burada da bir arınma ve yeniden doğma hikayesi var bir enerji ve yenilenme durumu söz konusu Bize de dervişler var aslında Evet gene böyle yürüyen yolda olan burada bir belki kefaret ceza gibi değil tabi ama uh -huh. hep bu zorluğu da sırtına almak dinin bir parçası olarak söz konusu bir Efendim, verelim, Evet burada bu bütün din adamlarının söylediğini düşünelim bu ifadeyi Queen'den geliyor Don't Stop Me Now Tonight I'm gonna have myself. Time. I'm having a ball Supersonic Woman Make man out of you. Yeah, yeah, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just keep. Açık Radyo 94.9'dayız. Hac yolculuklarından bahsetmiştik. Hristiyanlıktaki hac yolculuklarından sonra işte Tibet'te Doğu dinlerine mensuplarının yapmış olduğu yürüyüşlerden bir de bir Latin Amerika'da Meksika'da bir örnek var kitapta. Hisikol halkının büyük peyote yürüyüşü var. Buradaki hani maksat <gülüyor> kozmik dengeyi korumak ve evrensel sürekliği kesin kılmanın yolu olarak düşünülüyor. Peyote bu ilgimi çekti. ...aslında bir halüsinatif etkili kaktüsmüş... Hı. ...bunu bilmiyordum... ...burada... ...şehrin uzağında... 400 kilometre uzağında bir... ...noktaya Portozi çölüne gidiliyor ve... ...yürülüyor, yürülüyor insanlar... ...buna dair bir örnek var... ...bir de... şey de bakabiliriz değil mi Didemciğim... Ne ...ünlü hocam? yürüyücüler... <gülüyor> Evet, ünlü yürüyücüler her iki kitapta da çok yer veriliyor. Önce filozoflarla başlamış, gene e, Yürümenin Felsefesi e, kitabından e, örnekler veriyoruz. E, Niçin bu kadar iyi bir yürüyüşçüyüm e, başlığı altında. E, Nietzsche e, direkt kendisinden alınmış bir ifade. Mümkün mertebe az oturmalı. Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli demiş. Ecce Homo'da ee, yorulmak bilmeyen hatırı sayılır bir yürüyüşçü olarak ifade ediliyor e, Nietzsche e, ve e, hayatının çeşitli evrelerinde e, insanlardan da koparak doğa içinde yaptığı yürüyüşlerden uzun uzun bahsediyor kitap. E, Nietzsche yürür başkaları nasıl çalışıyorsa o da öyle yürür yürürken çalışır. Demiş Gross ee, Zaten e, Gezgin ve Gölgesi Diye de bir e, kitabı var e, Hemen bir alıntı yapalım e, Birkaç satır dışında Hepsi yolda düşünüldü ve kurşun kalemle Altı küçük deftere karalandı Yürürken yazıyor durdukça hmm. Sürekli ee, ...bir keşiş, bir müzevi, bir gezgin gibi yürüdüğünden bahsediliyor Nietzsche'nin. Ee, tam olarak Nietzsche'nin bir parçası da yürüyüş e, diye ifade edilmiş. Ee, şöyle bir yaklaşımı var Nietzsche'nin, onu paylaşmak istiyorum e, mutlaka. Gross da buna katılarak e, bir paragraf oluşmuş burada. Ee, bu sürekli kütüphanelerde oturarak kapalı yerlerde yazılan e, kitapları olumsuzlayan bir yaklaşım neredeyse. Neredeyse kokusuna göre kitapları e, ikiye ayırmış. E, sonuçta bu e, kitap raflarıyla dolu küf kokusunun üstüne sindiği okuma salonlarındaki masalardaki kitaplar var. Bir havasız ışıksız odalar. Rafların arasına doğru düzgün nüfus edemeyen hava bir de küfle usul usul çürüyen kağıtların kokusu ...ve mürekkepteki kimyasal değişimlere uğrar. Zehir yüklü bir havadır bu. Bazı kitaplarsa ferah havayı solurlar demiş. Dışarıda, zinde, açık havanın olduğu yerlerde yürüyerek yazılan kitaplar. Kant var meşhur Evet o. onu da örnek verebiliriz ben Nietzsche'ye ee, devam edeceğim ama sen sen gel. devam et o zaman tam yerindeyse şey yani Hı. efendim e, gene e, Nietzsche'den bahsederken e, oturmanın bir pranga olduğundan bahsetmiş Hı. yürümek ayaktaki o prangaları çıkartıyor e, keza e, ayaklarının e, kulak kesilmesi gibi bir ifade söz konusu. Nietzsche'e göre, kulak evet. Nietzsche'e göre ayak işitir. Bir müzik eserinin kalitesini anlamak için bile ayağına güvenmelidir insan ifadesi var. Hatta Wagner'e önce bir sevgi duyuyor, yaklaşıyor. Sonra Wagner'den uzaklaşıyor. Çünkü Wagner'in dans ettiren, yürüten, hareket veren her şeyi durduran bir müziği olduğundan bahsediyor Nietzsche. İyi bir yürüyüşün yarattığı esremeyi müzikten de beklediğini söylüyor. Hmm. Ee, her gün yürüyormuş zaten. Ee, onun dışında e, bu yürüyüşünün düz yürüyüşten vazgeçiyor artık. Tırmanma yürüyüşlerine övgüler. Evet, ondan meşhurdur tırmanma yürüyüşleri, evet, değil mi? Övgüler düzüyor. Ee, şöyle bir bölüm var insanların kendilerinden yoksun oldukları için ayinler ya da eğlencelerle oyalanmalarına hüzünlü suretlere bürünmelerine be benzerleri tarafından onaylanma ihtiyaçlarına duyulan bir merhametten bahsediyor. Bu işte yerleşik ahlakın zehri ee, şehrin ve hep oturmanın beraberinde Aha. getirdiği yürüyüş ve doğa bütünüyle bunlardan uzaklaştırıyor insanı efendim kant topu size atıyoruz. Kant ilginç bir yürüyüş açıyor ama hani bunu yaparken doğayla büyük bir mistik bağlantı kurmadan <gülüyor> geçen bir sade bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Hatta <gülüyor> hep aynı yolda yürüyor. Öyle ki bu güzergah sonrasında filozofun yolu olarak adlandırıyor. Hmm. O da her gün yürüyor. Söylentiye göre bu yolu hayatında sadece iki defa değiştirmiş. Birinde Russo'nun emilesini edinmek ötekisinde de Fransız devrimi ilan edildikten sonra yayılan haberleri almak için. <gülüyor> Gene entelektüel bir duruş olmuş. Evet, ilginç e, rutinleri var aslında. Yürüyüşten döndükten sonra saat 10'a kadar okurmuş. Ardından yatıp uyurmuş. Günde sadece bir öğün yemiş. Yani Alkan böyle örneklerde sende daha var galiba. Bende var ve yetişmeyecek korkarım ama biz sevgili dinleyicilerimize gerçekten Gross'un yürümenin felsefesini ve David Breton'un yürümeye övgüsünü içtenlikle tavsiye ediyoruz. Hı hı. Ben bu kadar çok yürüyen ve neredeyse yürüyüşün felsefesini, edebiyatını yapmış insan olduğunu bilmiyordum. Birkaçına aşinaydım sadece. Rimbo var. Yani Rimbo'da biraz yürümek kaç. Mark'la eş anlamlı gibi sürekli evinden ve ülkesinden de kaçarak ve beş para cebinde olmadan ülkeler arası yürüyen birisi hatta verilen rüzgar tabanlı adam diye rimboyu hmm. ifade ediyor ülkeden ülkeye şehirden şehire yürüyerek gidiyor ee, yürüyerek hep yürüyerek rakip tanımayan bacaklarıyla yeryüzünün büyüklüğünü ölçerek e, demiş Grouse. Kendisi de zaten sadece bir yayağım ben, başka bir şey değil e, hmm. diye kendisinden bahsetmiş gene. Son sözleri de e, genç sayılabilecek bir yaşta ölüyor Rimbo. Çabuk olun, bizi bekliyorlar hmm. Rimbo'nun. E, bana çok vurucu geldi. Keza Russo. E, ...aynı Nietzsche gibi... ...onun da bir kaçış yürüyüşleri var aslında... E, ...hayatının çeşitli evrelerinde... E, ...gençken... ...biraz da yoksul olmaktan kaynaklanan... ...yürüme mecburiyetleri... ...sonra insanlardan kaçma... ...sonra içe dönme gibi... E, ...aşamalar söz konusu... ...Russo... ...yürümeden hiçbir şey yapmam... ...benim çalışma odam kırlardır... ...masa, kağıtlar ve kitaplardan oluşan bir manzara... E, ...daraltır beni demiş... Hmm. E, ve e, Gros'a göre e, Ruson'un yürüyüşünün bir şafağı var gençliğindeki yürüyüşleri bir öğle vakti var kırklı yaşlarındaki biraz o kaçış yürüyüşleri ve akşam yürüyüşleri de son yürüyüşler artık düşler kurduğu yürüyüşler olarak ifade edilmiş. Keza evet. söyle söyle. E, yürümekle ifade edilecek e, eşittir yürümek denilecek doğru var yabanın fethi hatta e, yakın zamanda filmi de çekilmişti yanlış hatırlamıyorsam e, onun meşhur bu doğayla ormanla iç içe yaşantısını e, içeren Walden e, bir de e, yürümek üzerine ilk felsefe kitabı olan yürümek hmm. e, adlı kitapları söz konusu. E, doğru e, başlı başına bir bölüm kitapta e, ben e, çok fazla yer veremediğim için e, programı e, Le Breton'un yürümeye övgüsünden birkaç küçük parçayla tamamlayalım istiyorum evet. e, Breton yürüyüş dünyaya açılmadır demiş insanı mutlu yaşam duyguları içinde yeniden oluşturur Ve <gülüyor> çoğu zaman insanın kendi içinde yoğunlaşmasını sağlayan bir dönemeçtir Sonra Roland Barthes'ten bir alıntı kullanmış. Yürümek belki de en sıradan, en basit mitolojik açıdan sayılabilecek eylemdir. Her düş, her ideal imaj, her toplumsal promosyon önce ayakları ortadan kaldırır. Portrede olsun, otomobile olsun. Zaten saf bir insandan söz ederken ayakları gibi aptal demezler mi diye bir ifade kullanmış. Evet güzel ifadeler kullanıyorlar tabii ama <gülüyor> programımızla <da> sonuna <gülüyor> geldik. Yürüme ve durma ikilisine son vermiş oluyoruz. Evet güçlenlikle ee, kitapları tavsiye ediyoruz. Ve Bu iyi oluyor. haftalar diliyoruz Bilgi efendim. Için. İyi haftalar. Görüşmek dileğiyle. Güzel durun güzel yüreğiniz efendim. Hoşçakalın.